Kişilere lakap takmak dinen caiz midir diye sizlere bir soru yöneltmiş izleyicimiz. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresinin açık beyanıdır. وَلَا bil بِالْاَلْقَابِ Yani ey müminler, müminlere burada sosyal hayatta muaşeret ilkeleri sunuluyor. Hı hı. E ne diyor? Birbirinizi alaya almayın. E birbirinize kötü lakaplar takmayın. E, zannın çoğundan sakının, e, gıybet etmeyin. Dolayısıyla e, lakatlaşmak da e, insanların arasındaki e, bu yakınlığı diyelim, ünsiyeti, e, saygıyı, sevgiyi, hürmeti kaldıran, insanlardaki güveni ortadan kaldıran bir kötü huydur. E, bunun için elbette dinimizin e, nehyettiği, sakındırdığı hususlarda biz müminler için büyük hikmetler, büyük yararlar, faydalar ıslatlıdır. Bir insana hoşlanmayacağı bir şey söylemeniz zaten değil mi? onun da hoşuna gitmez. Dolayısıyla lakap, bir insanın nasıl hitap edilir? İsmiyle hitap edilir. İyi de olsa Tabii. caiz değil mi hocam? Tabii iyi de olsa. Ki de olsa şef, vatandaşın hoşuna gidip gitse hı. bile lakap takmak değil, yani caiz görülmüyor. Görülmez. Özellikle küçük yerleşim yerlerinde veya insanların daha çok ünsiyet kurdukları yerlerde zaman zaman bunlar oluyor bir lakap takmak. Yani Adet onun bir belki bir özelliğinden dolayı veya bir zaafından dolayı o zaafını işte insanların bir manada tiye alma yeni tabirle veya bir alay istihza söz konusu eder gibi küçük düşürücü veya düşürmeyici. Bundan sakınmak lazım. Çünkü ayet-i kerimedeki ibare açıktır. Lakaplamayın. Birbirinize lakaplar takmayın. Evet. karşılık Dolayısıyla bunun iyisi de kötüsü de uygun değil. Ama elbette insana ismiyle hitap etmek lazım. isminin yanında güzel hitap şekillerinden değerli kardeşim, muhterem şeklindeki hitap lafızlarını kullanmakta mahsur yok ama kişiye has bir takım lakaplar diyenimizce haram kılınmış. Bundan imtina etmek, sakınmak lazım. İnşallah.